Heyet vekileye ve Tevfik ileriye arz ediyoruz ki Şark Üniversitesi hakkında çok kıymetli hizmetinizi üstadımıza söyledik. O dedi: Ben hasta olmasaydım ben de o mesele için Vilayet-i Şarkiyeye gidecektim. Ben bütün ruhu canımla Maarif Vekilini tebrik ediyorum. Hem 55 seneden beri Medrese-tü Zehra namında Şark Üniversitesi'nin tesisine çalışmak ve o üniversiteyi biri Van'da biri Diyarbakır'da biri de Bitlis'te olmak üzere üç tane veya hiç olmazsa bir tane Van'da tesis etmek için hürriyetten evvel İstanbul'a geldim. Hürriyet çıktı, o mesele de geri kaldı. Sonra iddiaçılar zamanında Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle Kosova'ya gittim. O vakit Kosova'da büyük bir İslami darülfünün tesisine teşebbüs edilmişti. Ben orada hem iddiatçılara hem Sultan Reşad'a dedim ki, Şark, böyle bir darül fünuna daha ziyade muhtaç ve alemi İslam'ın merkezi hükmündedir. O vakit bana vaad ettiler, sonra Balkan Harbi çıktı, o medrese yeri istila edildi. Ben de dedim ki, öyleyse o 20 bin altın lirayı şark darül fünununa veriniz, kabul ettiler. Ben de Van'a gittim ve bin lira ile Van gölü kenarında, Artemit'te, temelini attıktan sonra her bir umumi çıktı, tekrar geri kaldı. Esaretten kurtulduktan sonra İstanbul'a geldim. Hareket-i milliyeye hizmetimden dolayı Ankara'ya çağırdılar. Ben de gittim. Sonra dedim, bütün hayatımda bu darülfünunu takip ediyorum. Sultan Reşat ve iddiaçılar 20 bin altın lirayı verdiler. Siz de o kadar ilave ediniz. Onlar 150 bin banknot vermeye karar verdiler. Ben dedim. Bunu mebuslar imza etmeli diriler. Bazı mebuslar dediler, yalnız sen medrese usulüyle sırf İslamiyet noktasında gidiyorsun, halbuki şimdi garplulara benzemek lazım. Dedim, o vilayeti âlem alemi İslam'ın bir nevi merkezi hükmünde, fünu'nu cedide yanında, ulu mu diniye de lazım ve elzemdir. Çünkü ekser enbiya şarkta ve ekser hükema garpta gelmesi gösteriyor ki. Şarkın terakiyatı din ile kaimdir. Haşiye, Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı. Eski medresemde hamiyetli ve gayet Zeki o talebem mu diniyeden aldığı hamiyet dersiyle her vakitlerdi. Salih bir Türk elbet defası kardeşimden babamdan bana daha ziyade kardeş ve akrabadır. Sonra aynı talebe talihsizliğinden sırf maddi fununu cedi’de okumuş. Sonra ben dört sene sonra onun ile görüştüm. Hamiyet-i milliye bahsi oldu. O dedi ki, ben şimdi Rafizi bir Kürdü, Salih bir Türk hocasına tercih ederim. Ben de eyvah dedim, sen ne kadar bozulmuşsun. Bir hafta çalıştım, onu kurtardım. Eski hakikatlı hamiyetine çevirdim. Sonra Meclis-i Mebusan'daki, bana muhalefet eden Mebuslara dedim. O talebenin evvelki hali Türk milletine ne kadar lüzumu var? ve ikinci halinin ne kadar vatan menfaatına uygun olmadığını fikrinize havale ediyorum. Demek farz muhal olarak siz başka yerde dünyayı dine tercih edip, siyasetçe dine ehemmiyet vermeseniz de, herhalde şark vilayetlerinde din tedrisatına azami ehemmiyet vermek lazım. O vakit bana muhalif mebuslar da çıkıp o layihamı 163 mebus imza ettiler. Bu kadar imzayı taşıyan bir istidayı elbette 27 sene istidada da mutlak onu bozamamış. Başka vilayetlerde sırf fununu cedide okutturursanız da şarksa herhalde millet vatan namına, ulu mu diniye esas olmalıdır. Yoksa Türk olmayan Müslümanlar Türkiye hakiki kardeşliği hissedemeyecek. Şimdi bu kadar düşmanlara karşı teabün ve tesanüde mecburuz. Şimdi ben zehir hastalığı ile ziyade rahatsız vaziyette ve çok ihtiyarlık sebebiyle 55 senelik bir gayi hayatımı görüp takip etmekten mahrum kaldığım gibi Ankara'ya gidip Şark Terakkiyatı'nın anahtarı olan bu müesseseye çalışanları ruhu canımla tebrik etmekten dahi mahrum kalıyorum. Yalnız 35 sene evvel Ebu Ziya Matbaasında tab edilen Münazarat ve Saykalül İslamiye namındaki eserim elbette Maarif Vekilinin nazarından kaçmamış. Benim bedelime o eser konuşsun. Ben hayatımdan ümidim kesilmiş gibiyim. Fakat o Azim Üniversitenin temelleri ve esasatı ve manevi bir programı ve muazzam bir tedrisatı nev'inden Risale-i Nur'un 150 risalesini kendime tevkil ediyorum. Bu vatan ve milletin istikbalinin fedakar genç üniversite talebelerine ve marif dairesine arz edip bu meselede muvaffakiyete mazhar olan tevfik ilerinin bu biçare icare bedel Risale-i Nura himayetkârane sahip çıkmasını rahmeti ilahiden niyaz ediyorum. El baki hu'l çok hasta, çok ihtiyar, garip tecrit içinde Sait Nursi. Doğu Üniversitesi hakkında tahrifçi bir gazeteye cevaptır. Muhalif bir partinin şiddetli ve tenkitçi tarafından bir mensubu yani Ulusun 1 4 1954 tarihli nühasında yazılan Atatürk Üniversitesi hakkındaki makaleye cevap hükmünde o üniversitenin hakikatini beyan ediyoruz. Şöyle ki Şimdi Atatürk Üniversitesi namı verilen bu Darülfünun'un küşah adına üstadımız Sayit Nursi 50 seneden beri büyük bir gayretle çalışmıştır. Üstadımız iddiatçılara muhalif olduğu halde, onlar ve Sultan Reşat, bu Darül inşası için on bin altın tahsis etmiş, Van'da üstadımız temellerini atmıştı. Fakat harbi umumînin vuku'uyla geri kalmıştı. Sonra Devri cumhuriyetin ibtidasında, üstadımız Sayit Nursi’nin Ankara'da meclis-i mebusana istenilmesiyle, üstadımız tekrar teşebbüse geçmişti. Orada üstadımız o zamanın idaresine tam muhalif ve siyaseti bütün bütün terk ettiği ve bazı cihetle de muhalif olduğunu ve dünyanıza karışmayacağım dediği ve hatta Mustafa Kemal'e namaz kılmayan haindir dediği ve onun teklif ettiği büyük servet, maaş, Şark Vâizi Umumi'liği gibi büyük tekliflerini kabul etmediği halde Şark Darül Fünun'unun için 150 bin banknotun 200 mebustan 163 mebusun imzası ve Mustafa Kemal'in tasdikiyle verilmesine karar verilmişti. Demek ki şarkın en mühim meselesi o zaman o üniversiteydi. Şimdi 20 derece daha ziyade ihtiyaç var. Nihayet yine Üstadımızın maddi ve manevi gayret ve teşvikleri neticesiyle yapılmasına bu hükümet-i İslamiye zamanında karar verildi. Bu Şark Üniversitesi'nin o cihanşumul kıymet ve ehemmiyetini bir bahre ummandan bir katre takdim eder misillü iki 3 nokta olarak arz ederiz. Birincisi bu Darul Fünun hem İran hem Arabistan hem Mısır ve Afganistan hem Pakistan ve Türkistan ve Anadolu'nun merkezinde bir kalp hükmündedir ve hem bir Camiül Ezher bir medrese Zehradır. İkincisi Şimdi umum beşerde sulhu umumi için yani beşerin ifsad edilmemesi için çareler aranıyor, paktlar kuruluyor. Ve madem bu hükümeti İslamiye, musalahatı umumiye ve hükümetin selameti için Yugoslavya'ya ta İspanya'ya kadar onları okşayarak dostluk kurmaya çalışıyor. İşte bunların çareyi yeganesinin bir delili olarak gösteriyoruz ki tesis edilecek Şark Darul Funun'unun İlk müteşebbisinin bir ders kitabı olan ve ulumu müsbete ve fenniye ile ulûmu imaniyeyi barıştıran ve bu 30 seneden beri bütün feylesoflara meydan okuyan ve resmi ulemaya dokunduğu ve eski hükümetle resmen mübarezi ettiği halde bütün bunlar tarafından takdir ve tahsine mazhar olan ve mahkemelerde beraat kazanan Risale-i Nur'un bu vatan ve millete temin ettiği asayiş ve emniyettir ki İslam memleketlerinde, hususan Fas'ta, Mısır ve Suriye ve İran gibi yerlerde vuku bulan dahili karışıklıkların bu vatanda görülmemesidir. İşte nasıl ki bu vatan ve millette Risale-i Nur emniyet ve asayişin ihlaline sair memleketlerden daha ziyade esbab bulunmasına rağmen asayişi temin etmesi gösteriyor ki o Doğu Üniversitesi'nin tesisi beşeri müsalemeti umumiyeye mazhar kılacaktır. Çünkü şimdi tahribat manevi olduğu için, ona mukabil tamirci manevi bir atom bombası lazımdır. İşte bu zamanda tahribatın manevi olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci manevi atom bombasıyla mümkün olabileceğine kat'î bir delil olarak, üniversitenin mebde ve çekirdeği olan Risale-i Nur'un, bu 30 sene içerisinde Avrupa'dan gelen dehşetli dalalet ve felsefe ve dinsizlik hücumlarına bir set teşkil etmesidir. O manevi tahribata karşı Risale-i Nur, tamirci ve manevi bir atom bombası olmuş. Üçüncüsü, evet, Şark Üniversitesi bir merkez olarak alemi İslamı ve ta bütün ala alakadar edecek bir mahiyet ve ehemmiyette olduğundan, 60 milyon değil, 60 milyar da masraf yapılsa el yaktır. Yeni Ulus gazetesi muhalif olduğu için, bu meseleyi perde ederek, yeni iktidarın bazı büyük memurlarından, bu meseleye çalışanlara bir nevi irtica süsünü vermek istiyor. Halbuki, bu mesele en yüksek terakki ve sulhu u umuminin medarıdır. Bu müessese, bu hükümet-i bazı şair-i İslamiye'den, Arabi ezana muhammedi ve din dersleri gibi pek çok kuvvet verecek. Belki bu hükümetin istikbalinde tarihlerde kemale takdir ve tahsinle yad edilmesine en parlak bir vesile olacaktır. Bu meselenin ihyasıyla hasıl olan nur ve feyiz, demokrat hükümetin en büyük ve cihan değer bir hizmeti olarak ebede kadar misli görülmemiş bir parlaklıkla lemean edecektir ve beynelmiler bir itibarı temin edecektir. Üstadımızın hastalığı münasebetiyle hizmetinde bulunan nur talebeleri Mahkememizin tevhiriyle işlerin Ankara Mahkemesine havale edilmesinde çok hayır var. Şimdi hem Isparta Mahkemesi hem Van'da Molla Hamid'in ve Diyarbekir'de Mehmet Kaya'nın kitaplarının iadesi ve Afyon hepsi Ankara'ya bakıyor. Ankara'da olacak hayırlı bir neticeyle inşallah her tarafta birden işlerimiz halledilmiş olacak. Hem böyle bir vakitte, nurlardaki hakaik imaniyeye, hususan Ankara'da nazarların çevrilmesi lazımmış. İnşallah bu meselemizin oraya gönderilmesi, mühim bir intibaha vesile olacak. Kardeşiniz Zübeyir. Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu. Umum dostlarıma, hususan ziyaretçilere dair bir özrümü beyan etmeye mecbur oldum. Ekser hayatın inzivada geçtiği gibi,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 hususen tarihçe hayattaki mektuplar. Hatta hizmetimdeki has kardeşlerimle de zaruret olmadan görüşemiyorum. Yalnız bazı Risale-i Nur'un fütuhatına ve neşriyatına ait bazı kimseler için görüşmek istesem, o zaman görüşmek caiz olabilir ve bana sıkıntı vermez. Bu noktayı bilmeyen ziyarete gelenlere haber veriyorum ki, birkaç senedir ceridelerle ilan etmişim ki, benimle görüşmek isteyenleri hususan uzak yerden gelerek, görüşmeden gidenleri hususi dualarıma dahil ediyorum. Her sabah da dua ediyorum, onun için de gücenmesinler. Sayit Nursi Çok muhterem kardeşimiz Salih, Üstadımız sana ve iki dindar ve hakiki milletvekillerine çok selam ve dua eder, sana ve onlara bin barekallah der. Üstadımız diyor ki, ben çok zaman evvel bekliyordum ki, Urfa tarafında nurlara karşı kuvvetli eller sahip olmaya çıksın. Çünkü orası hem Anadolu'nun, hem Arabistan'ın, hem Kürdistan'ın bir nevi merkezi hükmündedir. Nurlar orada yerleşse, o üç memlekette intişarına vesile olur. Hakk'a hadsiz şükrediyorum ki, Seyyid Salih gibi gençliğin bir kahramanı ve o havalinin çok kıymettar ve hamiyetkar ve dindar iki milletvekili nurlara sahip çıkmaya başladılar. Ben de kendi paramla aldığım ve zehir hastalığının fazla rahatsızlığı içinde tahsiye ettiğim bana mahsus bir kısım mecmualarımı onlara gönderiyorum. Çok yerlerden ve çok mühim zatlar tarafından istedikleri halde ben Urfa'yı her yere tercih ediyorum. İnşallah bir kısım daha onlara göndereceğim. Seyit Salih ve Hamiyetkar milletvekilleri orada inşallah Kur'an ve imana tam hizmet edecek ve orayı Isparta'daki medresettü Zehra ve Mısır'daki Camiül ezher’in küçük bir numunesi haline getirmeye vesile olma ve Şan ve bağdattaki medreseyi İslamiye'nin bir numunesini açmağa yol açmalarını rahmet-i ilahiyeden ümit ediyoruz. Hem madem Risale-i Nur'un mesleği hıllettir ve Urfa ise İbrahim Halilullah'ın bir menzilidir, inşallah hılleti İbrahimiye parlayacaktır. Hem ihtimal-i kavidir ki bu dehşetli semle hastalıktan kurtulsam, gelecek kışta Urfa'ya gitmeyi cidden arzu ediyorum. Üstadımızın sözü bitti, biz de tekrar selam ve arz-ı hürmet ederiz. Risale-i Nur hizmetinde bulunan kardeşiniz Ziya ve Mehmet.